Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin, ale kulli halin ve fî kulli ve salatu selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsan ila yevmiddin. muhterem kardeşlerim. Allah Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı in dünyada ahirete üzerimize olsun. Tabakat Sofiye isimli çok değerli tasavvuf büyüklerinin hayatlarını anlatan kaynak eseri okumaya devam edeceğiz. 120 birinci sayfanın 32 paragrafına gelmişiz. Oradan devam edeceğiz. Fakat bu mübareklerin hayatlarını, mübarek sözlerini okumaya, izaha geçmeden önce başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra onun mübarek ali'nin ashabının, eşvacının, ihvanının, etfaının ruhlarına hediye olsun diye sair enbiya ve mürşidin ve cümle evliya Allahu mukarrebinin ruhlarına ve haseten saadatü Türk aliyemizin ruhlarına hediye olsun diye. Ve bu eseri yazan kütüme hazretlerinin ve eserde isimleri geçen mübarek şah ehhasın ruhlarına hediye olsun diye. Bu diyanları fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve diğer fatihlerin, şehitlerin, mücahitlerin, gazilerin ruhlarına hediye olsun diye cümle hayratu hasenat sahiplerinin ve hasreten içinde şu dersi yaptığımız bu camiyi bina ettiren inşasına imarına az çok yardımcı olanların bütün hayır ve hasenat sahiplerinin ruhlarına ve uzaktan yakından bu hadis-i şerif bu güzel kitabın mevzularını dinlemek üzere buraya gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün geçmişlerinin Müslüman ecdad-ı cettiyat-ı akriba ruhlarına hediye olsun diye biz de okuduklarımızdan istifade edelim. Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olsun şu okuduğumuz güzel bilgiler. Allahu u Teala Hazretleri bizi dünyada ve ahirette bahtiyar eylesin diye bir fatiha üç ihlas şerif okuyalım. Ruhlarına hediye edelim. Öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Müellif diyor ki, bakalı Ebu Hafs'in, yani Semitü Ebel Hasan İbne Miksem yakul. Bu zatı duydum ben, şöyle söylüyordu. Semitül mülte işe yakul, o da mürte işin şöyle söylediğini duymuş. Semitül Ebu Hafs'in yakul. O Ebu Hafs. El Haddat el Nisaburi, tercüme i halini anlattığımız şahıs şöyle diyormuş: İni la edda'il il khuluk, li ani min nefsü sürat al ve illam uzhhiru, ve la eda istiqa, li ani lesu amen min nefs, antulahzaf ilahu el tafita iliyhi el tafsir vaktem ma'a. Ben inni in şüphel ki ben la edda huluk. Güzel huylu olduğumu ileri süremem. iddia edemem. Böyle bir şeyi kendime uygun görmüyorum. Kabul edemem böyle bir şeyi. Güzel huyluyum diyemem kendi kendime. Çünkü lemni uhissu minnevsi süratel kazat. Şimdi bakıyorum kendime, çabuk hiddetleniyorum. Madem çabuk hiddetleniyorum, güzel huylu sayılmam ve illem ul hiyo. Her ne kadar bu kızgınlığımı, gazabımı dışarıya vurmuyorsam da, ısrar etmiyorsam da kızıyorum ya, demek ki güzel huylu değilim. Velad istha cömert olduğumu da iddia edemem, ileri süremem, söyleyemem, onu da kabul edemem. İnnî le'se'amenu min nefsi en telehuka fi ilahihi. Çünkü bir cömertlik yaptığım zaman kendi nefsimden emin değilim. O yaptığı cömertliği görmesinden, ev teltefi ta ilehi ve bu cömertliğe efendim yönelmesinden, teveccüh etmesinden ev teşrü ata hu vakten yahut da bir zaman gelip de yaptığı bu cömertliği, ikramı hatırlamasından emin ben kendimi cömertle saymıyorum. Şimdi muhterem kardeşlerim, Arapçasını okuduk, tercümesini de kısaca yaptık. Güzel huylu olmak, huluku Hasan sahibi olmak. Çok kıymetli bir şey. Allahu Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a buyurmuş ki, Ya İbrahim, ahlakını güzel eyle, çünkü sen ahlakını güzel edersen, güzel ahlaklı bir kimse olabilirsen, efendim, sana benim iframlarım fevkalade büyük olur. Seni hazire-i dahil ederim. Yani, dergah-ı izzetinin en şerefli yerine, efendim, şey yapıyor, seni civarıma alırım. Yani, seni kendime yakın kul yaparım diye efendim daha başka böyle şeyleri saymış. Efendim güzel huylu olduğu takdirde vereceği manevi makamatı ve ikramatı saymış. Güzel huylu olmak çok önemli. Ve hepimizin güzel huylu olmak için şöyle bir azim ve gayret ve çalışma içinde olmamız lazım. Çünkü bu insanların ekseriyetle cennete girmesinin sebebi güzel huyudur. Eğer bir insan ibadet ehli ama kötü huyluysa huyu güzel değilse o zaman o kötü huyundan dolayı fevkalade kayıpları olduğundan cehenneme bile düşebilir. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki müfis kimdir biliyor musunuz? Biliyoruz ya Resulallah sermayesini kaybeden Dükkanında malı kalmayan, borca batan insan müflistir. Hayır. Evet bu böyle dünyada ama benim kastettiğim o değil. Asıl müflis o kimsedir ki ahiret gününde mahkeme-i kübrada terazinin başına amellerin tartıldığı mizanın başına dağlılar gibi sevaplarla gelir. Yığılmış sevaplarla gelir. Fakat muhakeme oluyor. Birisi gelir der ki, ''Ya Rabbi bu bana dünyada şöyle bir kötülük yapmıştı, peki al sevabından.'' Birisi gelir der ki, ''Ya Rabbi bu dünyada benim kalbimi kırmıştı, peki al sevabından.'' Birisi der ki, ''Ya Rabbi dünyada bu bana şöyle etmişti, böyle etmişti, al sevabından, al sevabından, al sevabından.'' Sevapları biter. Sevapları bittikten sonra başka gelen şahıs, ''Ya Rabbi bu bana böyle etmişti, e ne olacak sevabı yok.'' Peki, sen günahlarından o miktar alacağın sevap kadarını buraya bırak, Hafiflesen, sana öyle faydası olsun, o da cezasını çekmiş olsun, bir miktar günah oraya bırakılıyor. Arkasından bir daha geliyor, bir daha geliyor, onlar da günahlarını bırakıyorlar, bırakıyorlar, bırakıyorlar. Sonunda iş bittiği zaman, muhakemesi bittiği zaman dağlar gibi günahla baş başa kalıyor. Halbuki mizanın başına dağlar gibi sevapla gelmiştir. Neden? evet namaz niyaz kıldı, hacca gitti, zekat verdi falan ama sadece bunlardan ibaret değil hayat. Müslümanın hayatının her safhasında herkese iyi olması lazım. Karısıyla iyi olması lazım. Ailesiyle, kadınsa kocasıyla iyi olması lazım. Komşusuyla iyi olması lazım. Ticaretinde dürüst olması lazım. Efendim, muamelesinde dürüst olması lazım. Arkadaşlarına iyilik yapması lazım. Kimseyi gıybet etmemesi lazım, kimsenin aleyhinde konuşmaması lazım, kimseye zararının dokunmaması lazım vesaire vesaire. Yani bunlar yapılmadığı zaman bunların her birinden kötü puan alınıyor. Bu kötü puanlar da birikiyor, evet ibadetler yaptığı zaman iyi puanlar, sevaplar alınıyor ama ötekilerden de kötü puanlar alınıyor. İnanede iyi huylu olmak çok önemli fakat kolay değil. Ve insanın kendisiyle bayağı bir mücadele vermesi lazım, savaşması lazım kendi kendiyle, kendi kendisini yenmesi lazım. Şimdi bu mübarek saat ne diyor bakın? Ben kendimi güzel huylu sayamıyorum. İstiyor güzel huylu saymayı ama ölçüyor kendisini. Ben güzel huylu değilim galiba diye o karara varıyor. Neden? O karara varıyormuş? Çünkü kendisinde çabucak sinirlenme görüyormuş her ne kadar dışarıya vurmuyorsam da ben bunu hissediyorum. Demek ki güzel huylu değilim diyor. Derecesine bak bu mübareğin. Yani dışarıya vurmuyorsun. İşte ne güzel. İçinde ne fırtına geçerse geçsin. Kızıp da gidip ötekisine vurmuyorsun ki yumruk atmıyorsun ki canını yapmıyorsun ki. Dışarıya vurmuyorsun işte. İçini de tutabiliyorsun. Hayır. İstiyor ki huyu o kadar güzel olsun ki kızmasın bile. Kızmak bile olmasın. kızıyor, dışarıya vuruyor ama madem ki kızıyorum o halde güzel huyuyla de değilim." diyor. Yani kendilerini kontroldeki azimlerine bakın ve güzel huyuyu nasıl anladıklarına bakın. Haçta bir arkadaş anlatmıştı, benim babam dedi, bir şeyhe bağlıydı dedi, Allah ahmet eylesin. O şeyh bir gün ihvanıyla oturuyordu dedi. Otururken bir adam gelmiş, rap rap rap, iki hat getirmiş, şey Efendi kağıda bakmış. Bu iş olmaz demiş. Adam da mutlaka olacak demiş. Mutlaka olacak. Şimdi şey Efendi'ye karşı böyle söyleyince ihvan şöyle bir toparlanmışlar şu adamı dövelim atalım bir şey yapalım filan diye. Bakmışlar gözünün içine. Yani şey Efendi bir işaret etse tamam. Onu dışarı çıkartacaklar. Terbiyesini verecekler. Öyle yapmamış. Şeyh Efendi, başını eğmiş şöyle aşağıya. Bir müddet böyle sonra başını kaldırmış. Demiş ki, Gazaplanan, sinirlenen kaybetti, sinirlenmeyen kazandı. Bu kadar. Bak. Kendisine birisi karşı çıkıyor, sert muamele yapıyor, kendisine layık olmayan bir muameleyi yapıyor, davranışına bak. Gayet sakin, sinirlenmiyor, parlamıyor. Halbuki ekseriyeste kavgalar neden çıkar? ufacık, ufacık yan bakmadan, ufacık söz atmadan, ufacık omuz vurmadan, ufacık efendim, bir şeylerden çıkıyor. Yani sinirlenmeyecek hale gelmek. Sinirleniyor ama dışarıya ızrar etmiyor, onu bile kafi görmüyor. Sinirlenmeyen hale gelecek. Mademki gazat kötü bir şey, o halde kızmayan bir insan olacak, lokum gibi olmak istiyor yani. Lokum gibi olmak istiyor. Cömertim de diyemem diyor, çünkü cömertliğimi, cömertlik yaptığım zaman kendimden emin değilim, cömertlik yaptım diye seviniyorum, cömertliğimi beğeniyorum, cömertliğimi hatırımdan atamıyorum. Böyle cömertlik mi olur? Ne verecek? Unutacak. İyilik yaptığını düşünmeyecek. Madem ki düşünüyor, madem ki hatırlıyor, kendisinden emin değil, hatırlarım diye düşünüyor. Ben bu adama bir iyilik yapmıştım. Bir zamanlar filan diye, bak biz başa bile kakarız değil mi? Utanmıyor musun? Ben sana şu zamanda şöyle iyilik yap. Bak bu hatırlarım diye, ev tesküre ata ehvü Nefsin belki yaptığı iyiliği bir zaman gelir de hatırlar. Bundan emin değilim diye kendisini iyi huycu saymıyor. Demek ki bu insanlar, işte bu insanlar muhakkik, bunlar gerçek. Gerçek evliya. Bunlar büyük zatlar. Neden? Bak kendisini nasıl kontrol altına alıyor, huylarını nasıl takip ediyor ve kendisini nasıl kifayetli görmüyor. Kızmıyor. K kızıyor da, kızgınlığını dışarı vurmuyor, kafi görmüyor. Kızmayacak. Cömertlik yapıyor. Sağa sola veriyor, onu bunu veriyor. Veriyor ama verdiğini unutamadığı için, hatırında tuttuğu için nefsi ondan hoşlanıyor diye vermekten, efendim... O zaman ben cömert sevmem diyor. Yüklüğe bakın. Kale ve Kale Ebu Havs, yine aynı ravi Ebu Havs'ın şöyle bir, bir sözünü de naklediyor. Hüsnü edebil zahiri, unvanü hüsnü edebil batını. Le'ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal, le'vhaşa'a kalbuhu, le'haşa'at cevarihuhu. Buradaki el-haşa'at gibi yazılmış bir elif fazladır, yanlıştır. İşte bu olanlar onu düzelsinler. Çünkü biz bu kitabı güzel bir kitap diye ettik. Hatalarını da söyleyelim. eksiği olmasın. Ebu Hassan Haddad buyurmuş ki insanın dış davranışlarındaki edep, güzellik, zahiri edebinin güzelliği, unvanı hüseyedibil batın, içinin de edeple dolu olduğunun işaretidir. Oturuşu güzel, konuşması güzel ayakta durması güzel, büyüklere sevgisi, saygısı güzel, küçüklere sevgisi güzel. Tamam. Yani bu zahirde görünen şeyler neyin alametidir? Kişinin, içinin de manevi bakımdan güzel olduğunun alametidir. Çünkü Peygamber Efendimiz birisi hakkında dedi ki, şu adamın eğer kalbi huşulu olsaydı azaları da huşulu olurdu. Namazda orayla burayla oynayıp Efendim, şey yapmazdı. Madem ki azaları huşulu değil, boyun bükmüş, Allah'a yönelmiş, kendinden geçmiş böyle mest olmuş değil, azaları bir şeylerle meşgul. Demek ki kalbi de huşulu değil. Neden? Dış, içle alakalıdır. Dışı öyle olunca içinin de öyle olduğu anlaşılıyor. Tabii ben Buraya ilave olarak bir şey söyleyeceğim. Büyüklerimizin başka bir sözünden faydalanarak söyleyeceğim onu. Diyor ki büyüklerimiz nasıl ilim öğrenmekle elde edilirse el ilmu bit taallümü Gidersin, uğraşırsın, ezberlersin, okursun hocanın önünde, dinlersin, derslere devam edersin. El ilmu bit taallümü Taallüme diye de yapa yapa İlim sahibi olursun. El-ilmu bit-taallumi. Vel-hilmu bit-tehallumi. Halim senin olmak da nasıldır? Hani bak bu beğenmedi ya, kendisini kızıyorum. Isar etmesem bile diye. Halim olmak nasıldır? Önce halim gibi davranırsın. Halim gibi davrana, davrana, davrana, yavaş yavaş halim olur. Yani gibi davrana, davrana gerçekten öyle olursun zamanla. Şeyde de eğer insanın içinin edebinin güzel olması istiyorsa insan isteniyorsa istiyoruz tabii içimiz de güzel olsun. Yani kalbin, gönlün edeplerine de riayet etsin. Niyetlerinin edeplerine de riayet etsin. Yani içi de fırlanta gibi olsun insanın. Bunu istiyorsa ha dışından başlarsa o dıştaki güzellik de içine doğru intikal eder. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza durulduğu zaman saflar arasında giren herkesi düzeltirdi. Boşlukları doldururdu. Geriye, geride duranı öne alırdı. Öne geleni biraz geriye iterdi. Neden? İşte böyle böyle alışır. Dıştaki intizamdan yavaş yavaş gönlü intizama girer. Dıştaki edeplere riayet etmekten yavaş yavaş işteki edepleri de öğrenir insan. Onun için hiçbir edebi ihmal etmemeli. Diye kendim bunu ilave ettim. Kitabın burasında yok. Ve e, Kale, yine aynı ravi diyor ki, ve su ile Ebu Hafs, Ebu Hafs'a sordular ki, soruldu ki kendisine, mel bid'atı, bid'at nedir diye soruldu. Bu, bu soru çok soruluyor. Bid'at kelime olarak bir şeyi yeni ortaya çıkartmak demek ortaya çıkartmak bir şey. Yoktu hop bala bir şeyi ortaya çıkarttı. Bir şeyi ortaya çıkartmaya bid'at derler. Bid'atı çıkartana da müpteddi' derler ayın ile. Müptedi olursa hemze ile başlayan demek. İftida eden, başlayan demek o ayrı. Bu müptedi ayınla bid'atçı demek. Bid'at ne demek? Olmadık bir şeyi ortaya çıkarmak demek dinde olmadık bir şeyi ortaya çıkarmak çok tehlikelidir, yasaktır. Çünkü dinin aslını kim öğretti bize? Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'i kim öğretti bize? Peygamber Efendimiz'i öğretiyor. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i semiyesi ve Kur'an-ı Kerim dinin aslıyken, insanın birisi pat diye dinde ortaya bir şey çıkartsa olur mu? Olmaz. Herkes bir şey çıkartsa cürcüne olur. Sonra hem hakkı ve selah diyor ki, hüküm kimindir? Allah'ındır. Söz kimindir? Allah'ındır. Emir kimindir? Allah'ındır. Her şey Allah'ındır. Biz ne yapıyoruz? Biz Allah'a itaat ediyoruz. Hepimiz Müslüman olarak ne yapmışız? Kendimizi Allah'a teslim etmişiz. Onun için teslim eden kimse manasına Müslüman deniliyor bize. Biz hepimiz, kendi irademizi bırakmışız. Kendi aklımızı, fikrimizi, irademizi, tercihimizi, niyetimizi Allah'a teslim olmuşuz. Ya Rabbi ne emredersen onu yapmaya razı oldum diye söz vermişiz. Bu, bu demektir. Yani gerçek pozisyonumuz budur. E peki Peygamber Efendimiz'e niye itaat ediyoruz? Çünkü Allah Peygamber Efendimiz'i bize elçi olarak göndermiştir. Buna uyun demiştir. Peygamber Efendimiz'e uymamız Allah'ın bize Peygamber'e uyun demesindendir. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ سَتَّبِعُونَ يُحْبَتُمُ اللّٰهِ Onun için Peygamber Efendimiz'e uyuyoruz. Binaenaleyh Allah'a uyuyoruz yine. Peygamber Efendimiz'in sünnetini tuttuğumuz zaman da Allah'a uyuyoruz. Bir kimsenin herhangi bir şey ortaya çıkartmaya, dinde usul ortaya koymaya hakkı yoktur. Allah koymuştur dinini ve buyurmuştur ki Kur'an-ı Kerim'inde, her Ekmel ekmentü leküm din İşte bugün size dininizi ikmal ettim, tamamladım. Ve ekmentü aleyküm nimetü size olan nimetimi verdim. Eksiksiz hepsini verdim demiştir. Dinde öğretilmemiş bir şey yoktur. Eksik kalmış bir şey yoktur. Kemale erdirmiştir Allah. ile her şeyi öğretmiştir. Ondan sonra Resulün vazifesi bitmiştir. Resulullah ahirete öle geçmiş. İnanenek herhangi bir dini konuda bir ukala çıkıp da yeni bir şey ortaya koyamaz. Koyarsa bid'at olur. Bid'at da bid'atçı da cehennemdedir. Bid'atlara uyan insanların da Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah farzını, nafilesini, haccını, zekatını, namazını, orucunu, ibadetini, ta taatini kabul etmez. Neden? Resulullah'a uymadı da bid'atçıya uydu. Uydurma şeye uydu demek. Şimdi bid'at önemli olduğundan bid'at nedir diye soruyorlar. Bir de bu mübarek zat tarif etsin bakalım diye kendisine sormuşlar. Bize de çok sorulur bu gelen kağıtların içinde hep bid'at nedir diye sorulur. Ve mel bid atı bid'at nedir? Fekare buyurdu ki bid'atı birkaç cümleyle tarif etmiş. Et taaddi fil ahkam. Ahkamı şeri şeriate tecavüz hududu aşmak haddini aşmak ahkam-ı ilahiyi ahkam-ı şer'iyeyi efendim çiğnemek bir ve tehavunu bi sünnen Resulullah Efendimiz'in sünnetlerini işlemekte gevşek durmak nasıl olacak? Sımsıkın tutacak sünneti seni. Ciddi bir şekilde uygulayacak. ''Vettiba'ul arâi vel ehva Kişisel, diyelim yeni tabirle, fikirlere ve nefsani heveslere tabi olmak. Çok şimdi kişisel görüşleri olanlar, radyolarda, televizyonlarda, açık oturumlarda, gazete köşelerinde vesairede de benim fikrim bu diyor. Bak gözüküyor olmayasınca. Senin fikrinin ne kıymeti var? Sen bana Allah'ın fikrini söyle. Resulullah'ın fikrini söyle. Ben senin fikrini istemiyorum ki. Benim fikrim bu. Sen kimsin? E ben doktora yaptım, döşert oldum. profesör oldum. Başına çalışsın. Senin bilgin olsa, edebin olsa, İslam hakkında sağlam bir görüşün olsa sen Allah şöyle buyuruyor, Resulullah şöyle buyuruyor diyecektin. Ben seni istemiyorum ki ben... Ben sana tabi olmak istemiyorum ki. Sen kimsin? Ben Ali'ye, Veli'ye bilmem şuna buna tabi olmak istemiyorum ki ben Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Sen bana Allah'ın rızasının yolunu göster. Benim fikrim şu. Bana öyle geliyor ki. Ben onu öyle yapmayı seviyorum, böyle yapmayı sevmiyorum. E sen, sen o zaman yeni bir din mi ortaya koyuyorsun? Yeni bir din. Yeni bir din mi ortaya koyuyorsun? Koyamazsın. Herkes böyle yapmış olsaydı şimdiye kadar böyle bir şeye dinimiz müsaade etseydi, ecdadımız müsaade etseydi din darmadan dağılır giderdi. Ama bak namazları burada da böyle kılıyoruz. Mekke'de de kılıyoruz. Afrika'da da, efendim Malezya'da da, Avustralya'da da aynı kılıyoruz. Neden? Sünnetlerle tarif edilmiş sım Aynı şekilde namaz kılıyoruz, aynı şekilde oruç tutuyoruz, aynı şekilde hac ediyoruz, vesaire vesaire. Neden? Bozulmasın diye. Din bozulmamış yani. Sünnete uyulduğu için bozulmamış. Yoksa herkesin fikrine kalsaydı, mahvolurdu ortalık. Hele cahilin fikrine kaldı mı, o zaman cahilin yaptığı tamamen büyük bir tahriptir, ona uymakta büyük deliliktir. Bak insanlar olmadık şeylere tapa tapa, olmadık insanların fikrine uya uya ne hale geldiler. Buyur İslam'dan gayri dinlerin hallerine bak. İşte Yunanlıların dinleri, işte Japonların dinleri, işte efendim Afrika'daki efendim putperestlikler, işte Güney Amerika'daki putperestlikler. İşte efendim Hristiyan alemi, işte efendim Yahudi alemi. Ne olacak? Kendi fikrine, kendi keyfine uymayacak. Bidat nedir? Allah'ın ahkamına tecavüzdür. Bir, şeriatın ahkamına. Sünnetlerde gevşekliktir. İki, kendi fikirlerine ve keyiflerine uymasıdır insanların. Üç, ''Ve terkül iktidai ve ittiba ve Resulullah'a uymayı, ittiba etmeyi bırakmaktır.'' Dört. Bidat budur işte. Dört cümleyle tarif ediyor. Allah'ın ahkam-ı tecavüz, çiğnemek onları, sünnetlerle gevşeklik, kendi fikirlerine ve keyiflerine tabi olmaları olması insanın ve Resulullah'a iktida etmeyi, ona tabi olmayı bırakmak. Bidat Elhamdülillah biz neyiz? Biz Peygamber Efendimiz'in sünneti yolundayız. Resulullah Efendimiz ne yaptıysa onu araştırıp onu aynen yapmaya çalışıyoruz. Ve dünya üzerinde gelmiş geçmiş insanların içinde Resulullah'ın hayatı kadar bütün teferruatıyla en sağlam şekilde tespit edilmiş ikinci bir insan yok o kadar güzel tespit edilmiş ikinci bir insan yok o kadar gecesi gündüzü uykusu uyanıklığı gece kalktığı zaman ne yaptığı efendim her şeyi her şeyi yüzümüze girerken ne söylediği ibadet ederken secdeden ne dediği vesaire her şeyi tespit edilmiştir e, bazı istilaflar yok mu? var tabi insanların akılları aynı olmadığından, hafızaları aynı kuvvetli olmadığından efendim, her şeyi tam en ince detayına kadar tek yapmak mümkün olmuyor. Ufak tefek şeyler oluyor. Sen genel manzaraya bakacak olursan o zaman anlarsın. Bizim hedefimiz nedir? Sünnet-i Seniye'ye uymak, Peygamber Efendimiz'e uymak. Korkumuz nedir? Bidat. Bidat'tan kaçınmaya çok dikkat edeceğiz. Onlar da bid'ahtan korktukları için sormuşlar. O da böyle güzel bir şekilde tarif eylemiş. Kale ve sürüyle Ebu Havs buyurdu ki ravi Ebu bir de şöyle soruldu Menir rical Kimdir er kişiler? Erenler kimlerdir? Rical biliyorsunuz racül kelimesinin çoğulu. Racül de adam demek. Erkek demek yani. Rical adamlar demek. Adamlar kimdir? Yani adamlar kimdir ne demek? Allah'ın sevdiği adamlar kimdir demek. Yani ricalullah kimdir? Allah'ın sevdiği insanlar kimdir demek. Kısa kelimeyle soruyor. Sekare buyurdu ki El-Ka'imune ma Allah-u Teala bi vefail il -uhud. Allah Teala Hazretlerine kulluklarında ahitlerine vefalı olanlardır. Ahitlerinde vefa gösterenlerdir. Kimmiş Ricalullah? Er kişiler, erenler, efendim makbul insanlar, Allah'ın sevdiği gerçek mert kimseler kimmiş? Allah'a karşı kulluğunda vefalı olan. Vefasızlık etmeyen. Vefalı olandır. Allah'a verdiği ahitlerini verdiği sözleri tutar. Biz Allah'a söz verdik mi? Bir kere ruhlar aleminde söz verdik. Onun Rablığını kabul ettik. Bu bir. Elestu bi rabbikum sorusuna galubela dedik. Bir kere Allah'ın varlığını, birliğini, Rablığını anlamamız lazım. İlk, i̇lk ahdimiz bu. Ondan sonra Müslüman olduk nefsimi sana teslim ettim ya Rabbi senin emrine tabi oldum ya Rabbi dedik müslüman olmak bu demek eşhedü en la ilahe illallah şahadet ederim ki Allah birdir şeriki naziri yoktur ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü muhammed Mustafa da onun hem kuludur Tanrı filan değildir hani Allah'ın oğlu filan dediği gibi gayrimüslimlerin öyle değil hem Allah'ın kuludur hem de Allah tarafından gönderilmiş has elçisidir dedin mi? dedim Allah'a tabi oldun mu? Oldun. Kur'an'a tabi oldun mu? Oldun. Resulullah'ına tabi oldun mu? Oldun. Tamam. Ahdine vefa et o zaman. Vefalı ol. Vefasız olma. Dönek olma. Bağlanmışken gevşeme. Söz vermişken sözünü çiğneme. Sözünde dur. Yolunca yürü Allah'ın. Er kişi kimdir diye soruyorlar. Erler kimlerdir? Erenler. Diyor ki allah Teala hazretlerine karşı ahitlerine vefa ederek kulluk edenlerdir. Delil olarak da şöyle buyuruyor. قال الله Teala nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri buyurdu ki: "Ricalün sadaku ma ahadum mahe aleyh." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ashabından bazı kimseler Savaşta öyle kahramancıya çarpıştılar ve şehit oldular sonunda cennetlik oldular onlar hakkında Kur'an-ı Kerim'in bu ayet gerimesinde ne buyuruluyor Ricalun, o adamlar ki sadaku ma ahedullaha aleyh Allah'la yaptıkları ahdi yerine getirdiler ahdi bozmadılar sözlerinde sadık oldular söz vermişlerdi Allah'a canlarını verdiler Allah yolunda. İşte ahdine sadık olmaktır. rical olmak budur. Allah'ın sevgili kulu olmak budur. Ahdine sadık olmak. Ahdine vefasız olup da, sözünden dönüp de Allah'ın buyruklarını tutmayıp da Kur'an'a uymayıp da Resulullah'a tabi olmayıp da Allah'ın sevgili kulu olunur mu? en er kişi olunur mu? Eren olunur mu? Evliya olunur mu? Olunmaz. Eren, Evliya, Rical, Mert, Merdan, Mert-i Hüda olmanın şartı Allah'a olan ahdine öyle sadakat göstermektir ki yeri geldiği zaman canını vermektir seve seve seve seve canını vermek. canını veremez, malını veremez rahatını bozamaz, tatilini efendim ihmal edemez, ne kadar istesen efendim gör bakalım tatilde Müslümanların hallerini bir araştır bakalım olmuyor işte hocamız minbere çıkardı ya bu deniz kenarlarında, bu plajlarda çok büyük günahlar vardır. Bu açılmak, bu saçılmak, bu çıplaklık Allah'ın gazabını çeker. Efendim, çoluk çocuğunuza dikkat edin. Oralara gitmeyin. Oralarda yazlık diye tutuyorsunuz, şey yapıyorsunuz, çocuklara sahip olamıyorsunuz. Onlar da efendim, açık saçık kadınları görüyorlar. Efendim, erkeği de haram. Erkeği de giymiş şu kadar. O da haram. O helal değil ki. Kadını da haram, bakmak. kadına da bakmak haram, ergeye de bakmak haram. Getiriyorsun orada çocuğuna. Deniz kenarında yalı tutuyorsun. Onları gösteriyorsun. Onlarla beraber denizde yüzdürüyorsun, sörf yaptırıyorsun. Efendim eğlendiriyorsun vesaire filan. E ne oluyor? Bunları böyle söylerdi. Minberden inerdi gene. Herkes eski aman eski tas bildiğini yapıyor. El kişi kimdir? Allah'a verdiği sözde dur. Ölmek pahasına bile olsa. Değil böyle keyfinden fedakarlık bile yapamamak. Malını verecek, canını verecek. Sonuncu paragrafa geldik. Gale ve kale Ebu Hafs. Aynı ravi hep bu sözleri nakletmiş. Ebu Hafs bir de şöyle buyurdu. El-i'saru en tugaddime Huzuz El ala ala hazlike ki emri ahiretike ve dünyake isar kelimesi hep geçti bu mübareklerin hayatlarını okurken çok geçti geçtiğimiz haftalarda isar peltekse ile elif btse isar o peltekse ile insan ne demek tercih etmek kendisine arkadaşını arkadaşını öne almak kendisini geriye atmak arkadaşının ihtiyacına öncelik tanımak demek soruyor sormamışlar da kendisi söylemiş. El-İsar İsar denilen şey nedir? En tukaddim ha huzuzel ihvan İhvanın hazlarını, arzularını öne almamdır. Ala hazlike senin arzunun önüne almamdır. Sen bir şey istiyorsun, onlar başka şeyler istiyorlar. Tamam, önce onların istediği olsun. İsar bu işte. Gerçi sen onlarla hemfikir değilsin. Gönlün başka şey istiyor ama Hadi bakalım onlar ne diyorsun? İsar bu işte. Arkadaşlarının hazlarını, arzularını, kendi neslinin hazlarına tercih etmen, ona öncelik vermen. Dedik yani yeme yememek, yedirmek, giymemek, giydirmek dedik ya. Kısaca ne, hangi konularda fi emri ahiretik ve dünyakı? Ahiret konularında da böyle, dünya konularında da böyle. Ahiret konusunda İsar nasıl olur? Şu imamın arkası, namaz kılanların içinde, sevabı en çok alan kimsenin yeridir. Allah'ın imama gelir, imamdan imamın arkasına gelir, ondan sonra imamın arkasındakinin sağına, soluna, sağına, soluna, sağına, soluna gelir. Birinci saf bittikten sonra ikinci safın ortasına gelir. İkinci şahsın ortasındaki şahsın sağına, soluna, sağına, soluna, sağına, soluna, üçüncü safa, dördüncü safa. Ha, ortası sevaplı mı? En imamın arkası sevaplı. Tamam. Herkes oraya jump atlamaya çalışıyor. Sevaplı diye. Herkes orayı gözüne kestirmiş. Camile en sevaplı yer oraya orası diye orayı istiyor. Şimdi İsa sahibi bir insan ne yapacak? Buyur sen geç kardeşim diyecek. Kendisi oraya bir adım atsaydı tamam en büyük sevabı olacaktı. Buyur kardeşim diyor. Ne oluyor? İsa. Yani ahiret konusunda, sevap konusunda Kenisi sevap alacak mı? Ona sevap aldatıyor. Hadi buyursana. Aslında öyle yapınca gene sevabı kendisi alıyor. Neden? Allah İsa'yı mükafatlandırır da ondan. Bak bu kulum kendisine kardeşini tercih etti der, ona gene mükafatını verir. O işin perdesinin arkası. Ama hem dünyevi konuda, al kardeşim ben yemeyeyim sen doy diyecek, ben giymeyeyim sen giy diyecek, ben ıslanayım sen ıslanma diyecek, ben ödeyim sen yaşa diyecek, efendim, hem de ahiret konusunda. Sevabı sen al, siyanı yok, ben geride kalayım. Sen daha çok sevap kazan, siyan yok, ben ikinci, üçüncü kalayım diyebilecek yani. İsar budur. Niye bunu tarif ediyor? Tasavvufta İsar önemlidir. Yüksek şahsiyetlerin huyudur ve dervişlerin bu huya sahip olması lazımdır. İsar zihniyetine sahip değilse bir derviş olgun derviş olamaz da ondan. Dervişin sahip olması gereken bu bir tanesi İsa'dır, kardeşliğini hem ahiret konularında, sevap konularında, hem dünya konularında, maddiyet konularında kendisinden öne geçiyor. İki insan bir, bir memuriyete talip olacaklar. İki iki kardeş. Ne olacak? Sen bu yıl geçeceksin. Güzel bir memuriyet. Buyur sen geç. E sen ne olacaksın? Ben başka bir şeye bakarım diyebilirim. Diyecek. Evet. Bu Ebu Hafs Haddad Hazretleri bitti. Neysabur şehrinden Ebu Hafs Haddad. Ne kadar güzel sözlerini okuduk. Ne kadar derin efendim bir şahsiyeti olduğunu. Ne kadar İslam'ı candan yaşamak isteyen ve bunu efendim gösteren bir kimse olduğunu gördük. 16. şahsiyet başlıyor şimdi. 16 kişi 7 16. tercemeyi hal. 16. konusu. Hamdun el Kassar. Bu da Neysabur şehrindendir. Yine, yine bu Ebu Hafsa Haddad'ın şehrindendir. Minhum Hamdun Ahmet Ahmed imara Ebu Salih Kasarun Kassarun Neysabi Minhum yani bu Allah'ın sevgili kulu kullarını yazıyordu ya bu kitaba. İşte onlardan birisi de Hamdun İbni Ahmet İbni Dedesinin adı İmara, babasının adı Ahmet, kendisinin adı Hamdun. Küyesi Ebu Salih. Salih'in babası demek. Nisresi Neysaburi. Ne demek? Nişafurlu demek. da Horasan'da çok önemli bir şeydir. Araplar Horasan'ı fethettiği zaman Oraya ordugah yapmışlar, kışla yapmışlar. Müslümanların kalesi orası, Neysabur. önemli bir yer orasında. Oradan çok alimler yetişmiş, etrafa İslam oradan yayılmış. Şeyju ehlil melameti bir Neysabur. Hamdun el Kasar, Neysabur şehrinde melamet ehlinin şehidi idi, üstadı idi. Minhun teşşere mezabur melame. Melamet neşesi, melamet yolu, melamet anlayışı mezhebi diyor burada. Efendim, ondan neşet etti. Şimdi bu melamet tasavvufta önemli bir yol ve koldur. Önemli bir zihniyettir. Melamet ehline ne melami derler. Melamet kelimesi nereden gelir? Lev kelimesinden gelir. Lev, efendim bunun massarı mimisi melam ve melamet yani arefe fiilinden irfan ve marifet gibi efendim lame yelumu lev levm ve melamet melamet ayıplamak kınamak demek ehli melamet var tasavvufun içinde ehli melamet var melami meşref insanlar var. Nedir bunların zihniyeti? Bu şahıslar ihlasa çok önem veriyorlar. Amel'i sırf Allah rızası için yapmaya çok önem veriyorlar. İhlaslı olmaya. Riyakarlığa düşmemeye çok dikkat ediyorlar. Şimdi şöyle bazı şeylerle anlatabilirim. Bir adam varmış eski zamanlarda büyük güzel. her gün namazı camide imamın arkasında kılarmış. Tam birinci safta imamın arkasında kılarmış. Her gün. Her gün böyle yapıyor. Yani demek ki camiye erken geliyor, orayı kazanıyor. O en sevaplı yeri kazanıyor. Her gün orada kılarmış. Senelerce bu böyle devam etmiş de bir gün bir mazereti olmuş. İnsan olur ya hani midesi bulanır, aklesi tutmaz, kutsar, yeniden abdest alması gerekiyor, burnu kadar filan. Ne sebeple neyse camiye yetişememiş. Abdesti geç almış, camideki alışkın olunan yerine yetişememiş. En ön safı başkası kapmış. Efendim namaza başlanmış, bu ta en arka safta namaz kılmış. Olur mu? Böyle haller olabilir. Hepimizin başına gelebilir böyle bir hal. Şey. Şimdi bu en arkada namaz kılınca hem üzülmüş hem de korkmuş ve üpürmüş. Eyvah beni burada görülürsem ne derler bana diye. Ya bu mübarek zat çok büyük alim hep en önde namaz kılardı. Vay en arkası en arkası hasta Namaz kılıyor vay be filan diye beni ayıplarlar diye İçine bir ür ürküntü gelmiş. insanların kendisini görüp de ayıplamasından. Bir an böyle bir düşünce gelmiş. İstememiş yani en, ar en arka safta insanların onun namaz kıldığını görmesini, bilmesini o istememiş. Keşke kimse görmese de mesela belli olmasa o diye. E çünkü hep en arka safta namaz kılıyordu. Sonra kendi kendine birden bir şimşek, şimşek çakmış kafasına bir düşünmüş. a. Ben demiş, ne yapıyorum? İnsanlardan çekiniyorum ve utanıyorum. Niçin utanıyorum? En arka safta namaz kılamamışım da en arka safta hani havayı mahallenin öyle sünnete minnete pek itibar etmeyen, arka safta namazı kılıp da fırt kaçan efendim haylazların safında orada namaz kılmaktan efendim utanıyorum. Kimden utanıyorum? İnsanlardan utanıyorum. Ha, neyi istiyorum? En önde, en ön safta görselerdi beni. Ha, insanların benim iyi ibadet etmemi, görmelerini demek ki istiyorum, kötü bir durumda olmamı, görmelerini demek ki istemiyorum. Ha! Demek ki bende gösterişçilik var. Ha! Demek ben insanların fikrine önem veriyormuşum, demek ki ben riyakarmışım. Demek ki benim ömrüm boyunca en ön namaz kılmak, insanlara gösteriş içilmiş, içimden gizlice bu arzu varmış demek ki. Bütün ömrü boyunca kıldığı namazları ödemeye başlamış. Olmadı benim bu namazlar diye. Demek ki ben insanlardan korkuyorum ibadet, kusurum görüyorlar diye. İbadeti iyi tarafını insanlar görünce beğeniyorlar diye yapıyorum demek ki diye kendi kusurunu yakalamış. Kendisinin o düşüncesinin hatalı olduğunu anlamış da bütün namazlarını ödemeye başlamış. Bir başka misal, başka bir misal. Başka türlü anlaştırılmaz bu gibi şeyler de misal anlatmaya çalışacağım. Bayezdi Bistam'ın, bizim silsilemizde adı geçen Şeyhlerimizden, Bayezid Şeyhlerimizden, 30 yıl her sene hac etmiş, 30 otuz yıl peş peşe, hem de her haccını yaya yapmış. Yaya hac etmek ne demek? Her attığı adıma yedi, yedi yüz Mekte hasenesi verilecek. Mekke hasenesi de başka yerlerin hasenesine göre yüz bin misli fazla. Her adımına yetmiş milyon hasene veriliyor yani. Adımcık adımcık hacca giderken. Ve Peygamber Efendimizin bir sözünü size hatırlatmak isterim. Kelimeleri bilmediğiniz için meseleyi anlayamazsınız. Allah bir kulun bir hasenesini kabul ediverse bir tek hasenesini kabul ediverse cennete girer diyor Peygamber Efendimiz. Bir hasenesi bile de Kulun cümlede girmesine yeter yani. Şimdi bir her attığı adımda 700 mekan senesi kazanıyor. Yani 700 şarpı 100 bin mekan senesi 100 bin müsli demek. Ne demek? 70 milyon 70 milyon attığı adımda cevapları böyle kazanıyor. 30 sene böyle adımcık adımcık 70 milyon 70 milyon kazana kazana hac etmiş. Her günde kuvvetli hafızmış bir hakim indirilmiş ezberinden. Eûzü Besmele Elhamdülillahi Rabbil Alemin Kulevzü Rabbin nâz. Her günde bir hatim indirilmiş. Arafat'a çıkmışlar. Arafat'ta vakfedeyken içinden bir ses gelmiş. Ey Beyazıt ne mutlu sana ya! Otuz yıl yaya hac etsin, bu kadar sevap kazandın. Her günde hatim indirdin, şu kadar sevap kazandın. Artık yaşadın der. Ne mutlu sana ya! Ne çok ibadet ettin diye içinden böyle bir düşünce gelmiş. Şeytanın işi yok. Böyle zararlı fikirleri insanın kafasına sokuyor. Şöyle bir düşünmüş, ha insanın ibadetini sevmesi, beğenmesi, ibadetine mağrur olması doğru değil. Hemen ey Nas, demiş, ey insanlar, herkes buyur demişler, 30 yıl yaya hac ettim ve her gün hatim indirdim. Bunların sevabını satıyorum demiş. Yok mu alan? Herkes birbirine bakmış. Güneş mi vurdu bayıldım başına? Böyle bir şey Çünkü sevap satılı veriyorum dedim mi de verilir? Şakası yok. Allah'ın işlerinde şaka olmaz. Sevabı veriyorum dedim gider. Oyuncak değil bu. Birbirlerin yüzüne bakmışlar bir şey de diyememişler. Oradaki börekçi demiş ki, tamam demiş, ben müşteriyim, alıyorum. Kaça? İşte verdi birkaç çörek demiş. O börekçi, çörekçi, üç tane çörek vermiş. Bayezid'de tamam, sattım demiş. Ondan sonra o çöreklerin, üç çöreğin, orada bir köpek duruyormuş. Birisi atmış köpeğin önüne, köpek onu yutmuş. şurada kadarcık çörek ne olacak, poğaça gene böyle bakınıyor. ötekisini atmış onu da yutmuş üçüncüyü de atmış, onu da yutmuş şimdi üç çöreye 30 yıllık haccının sevabını şu kadar hafızlık haddinin sevabını verdi üç tane çöre kaldı çöreyi de köpeğe verdi kendi kendine demiş ki ey beyazı kaldın mı şimdi ortada var mı bir sevabın yok verdim hiçbir şey yok. Hadi bakalım ne yapacaksan yap bakalım şimdi. İşte bak, ibadetine mağrur olmak fena olduğundan kendisini ondan kurtarmak için ne yapıyor? Cesaret işi, bu işler böyle kolay işler değil. Hadi bakalım demiş, ne yapacaksan yap ey nefsim şimdi demiş. Neye mağrur olacaksın bakalım? Allah'ın rahmetinden başka seni kurtaracak başka şey var mı? Neden böyle yapıyor muhterem kardeşlerim? Bizim dinimiz çok ince, böyle herkes anlayamaz. Bizim bu kitabın konusu dolayısıyla ister istemez böyle ince konulara giriyoruz. Herkesin anlayacağı şeyler değil bunlar. Neden böyle yapıyor Bayezli Vissami? Çünkü Beni İsrail'den bir abid varmış. Bütün ömrü boyunca Allah'a dağ başına çekilmiş mağarada ibadet etmiş, etmiş, etmiş, etmiş. Günahlara bulaşmamaya çalışmış. Sonra ölmüş. Ölünce allah Teala Hazretleri ona buyurmuş ki, ''Ey kulum, sana rahmetimle mi muamele edeyim? Sana rahmetimle mi muamele edeyim? Yaptığın ibadetlerin karşılığını mı sana vereyim?'' demiş. Ya adam, aklın varsa Allah rahmetiyle muamele edecek. Rahmetini isterim yarabbi desene. Değil mi? Rahmetiyle muamele ederse Allah, rahmet ederse yetmez mi? Rahmetinle muamele et Ya Rabbi bana desene. O da demiş ki Ya Rabbi ömrümde sana hiç azi olmadım. Hiç günaha dalmadım. Ömrümü gece gündüz ibadetle geçirdim. Eh sen de mahrum etmezsin. Hani zerre kadar hayır olsa mükafatını verirsin. İbadetlerimin sevabını ifsan et Ya Rabbi demiş. Peki kulum. İbadetlerimin sevabını vermiş Allah'ın Teala hazretleri. Teraziye koymuşlar. Efendim bayağı bir şey tabii. Sonra, Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki, Ey meleklerim, şimdi benim şu kuluma verdiğim göz nimetinin kıymetini koyun bakalım bu tarafa. Bir göz nimetini koymuşlar, bütün bu ibadetler hoop, havada kalmış, göz nimeti bastırmış hepsini. Ne demek? Yani bir insan ne yaparsa yapsın, Allah'ın verdiği göz nimetinin görme nimetinin bedelini bile ödeyemez insan. Ödeyebilir mi? ama insana sorun bakalım. Bak çocuğu hasta oluyor da diyor ki baba tek benim çocuğum iyi olsun Avrupalara gideyim Amerikalara gideyim. Fabrika mı satayım? Yeter ki çocuğum sıhhatli olsun diyor. Bir gözün nimeti ödenmez. Onun için Peygamber Efendimiz buyurdu ki hiçbir kimseyi amele, ameli cennete sokmayacak. Seni de mi ya Allah? Evet beni de. Rahmetiyle sokacak Allah hepimizi. Çünkü bizim bu yaptığımız ibadetler beş para etmez. Bizimkiler değil, herkesin yaptığı beş para etmez. Çünkü gücü kuvveti veren Allah, koruyan Allah, sıhhat veren, akıl fikir veren Allah'tır. Her şeyimiz ondandır. İbadetlerimiz de onun dergahına layık değil. Onun dergahına layık ibadet yapma, biz takat getiremeyiz. Haddimizi bileceğiz. Biz ibadetleri neden yapıyoruz? Allah emretti diye yapıyoruz. Allah'ın rahmetini dileriz. Yoksa tutulacak yanımız yoktur bizi kurtaracak bir çare yoktur. Allah'ın rahmeti kurtarırsa bizi kurtarır. Onun için Bayezid-i öyle yaptı. Seni ne? Şör nefis seni. Hani sen ibadetini bir şey sandın. İçine böyle bir dövgü geldi. Ben seni o ibadetlerden mahrum bırakayım da gör dedi. İbadetlerini sattı. Cahçavlak kaldı. Allah'ın rahmetine muhtaç. O zaman boynunu bükecek. Ne diyecek? Diyecek ki ya Rabbi hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey mi yok. Acizim, naçizim, elim boş, yüzüm kara. Hiçbir şey mi yok ya Rabbi. Ancak senin rahmetin var. Aman ya Rabbi diyecek. O zaman da daha iyi tabii. insanın ibadetine mağrur olmasından Allah'ın rahmetine böyle candan sarılması daha iyi muhtemem kardeşlerim. Bütün bunları neden anlattım? İnsanın ibadetine mağrur olması iyi değildir ama ekseriyetle insanlarda bu arzu vardır. Yaptığı hayrı göstermek isteyen, Efendim, yaptığı hayra isim atmak, imza atmak ister, başkaları bilsin ister, alkışlasın aferin desin ister, Efendim, mevki makam ister, iltifat ister, şöhret ister. Bu hocalarda da vardır, şeyhlerde de vardır, sultanlarda da vardır, herkeste vardır bu. Bunlardan geçmek kolay bir şey değil. Bunların önemsizliğini anlayıp bunlardan geçebilmek kolay bir şey değil. Bir de İnsanoğlu umumiyete nasıldır? Yaptığı ibadetleri göstermek ister de yaptığı kabahatleri saklar. Kimden saklıyorsun? İnsanlardan. Allah görmüyor mu? Görüyor. Sen Allah'ın gördüğü ibadeti, günahı, Allah'ın gördüğünü bile bile işliyorsun, utanmıyorsun da insanlar diyecek diye utanıyorsun ha? Böyle böyle samimiyet mi olur? Kuldan utanıyor, Allah'tan utanmıyor. Betkşen nez? Vallahi haklı entekşa. İnsanlardan korkuyorsun. Halbuki Allah'tan korkmak daha uygun değil mi? Buna diyorlar? Rüya doğru değil. Amele güvenmek doğru değil. Efendim günahını saklamakta doğru değil. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım derler yani? Ya Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? İşte ben şöyle perişanım. Şöyle günahkarım, böyle zalimim, şöyle şeyim, şöyle kötüyüm, böyle kötüyüm. Bunlar söylerler. Melamet ehli. Neden? E Allah biliyor. İbadeti, ey nefsim, ibadetinin söylenmesini istiyorsun değil mi? Kaç defa hacca gittin? Söyle bakalım. Kaç cami yaptırdın? Söyle bakalım. Kaç yetime baktın? Kaç okul yaptın? Efendim ne kadar zekat verdin? Söyle bakalım. Hoş gidiyor biliyor? Hadi bakalım bir de günahını söyle bakayım. Yaptığım bir hataları kimsenin bilmesini istemediğin hataları ortaya dök bakalım dökemez bunlar diyorlar ki dökmemiz lazım madem günahtır ya işlemeyelim ya da günahımızı insanlardan saklamayalım binaenaleyh çok samimi oluyor açık kalpli oluyor dobra dobra söylüyor ben zalim şöyle etmiştim bir zaman öyle etmiştim diye açık kalpli söylüyor tabi yapmamaya da çalışıyor ama yapmış olduğunu da söylüyor. Melamet bu. Acayip bir meslektir. Acayip bir neşedir. Melamet neşesi. Garip bir haldir. Melamet etini herkes anlayamaz. Seni zındık seni derler. Seni kafir, günahkar, seni zalim bilmem ne. Ehledir. Söverler severler ama onların aldırdığı yoktur. Çünkü onlar Allah'a ihlasla kulluk etmek istiyor. Riyadan kaçmak istiyor. Riyadan kaçmak için bunu yapıyor. İşte bu, bu mesleğin kurucusu, bu zevkin, bu neşenin kurucusu hamdun el-Kassar'dır. Şimdi hayatını okumaya başladığımız zattır. Hamdun el-Kassar. Efendim bu zat Ebu Salih Dünyeli'ymiş ve Meysabuhşşeyhindenmiş. Sahibe selmetlel Hasan el-Bârusi selmetlel Hasan el-Bârusi'ye yetişti. Onun sohbetinden istifade etti. onunla, Ondan feyz alma durumu var. Ve Ebu Turab binin Nahşebi, Nahşebi Ebu Turab'la sohbeti var ondan feyze almış buzar ve Nasr bazi, Ali Nasrâ Bâzi Ali el-Nasrâ sohbetlerine şey yapmış yani e, büyük şahıslar kimlerden öğreniyor? büyük şahsiyetlerden öğreniyor tasavvufu onlardan yetişiyor, onlar onları terbiye ediyor keskin şekilde ve kâne alimen, fakíhen bu hamdun el-kassar âlim insandı fakih insandı yani dini çok iyi bilen, çok iyi bilen insandı Yezheb-u mezhebes sevri, Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin mezhebine tabi idi. Onu, onun yolunda giderdi. Biliyorsunuz Süfiyani ı Sevri Hazretleri de hak mezheplerden birisinin sahibiydi ama onun taraftarları devam etmedi. Yani İmam-ı Azam, İmam Şafii, Ahmet İbni Hanbel, İmam Maliki'nin mezhepleri yürüdü de bugüne kadar onun mezhebi devam etmedi ama Evliyallah'tan da biliyorsunuz. Süfyan-ı Sevriye Hazretleri Evliya Çok ciddi bir insandı. Onun da çok menkabeleri vardı. Benim en çok hoşuma giden menkabelerinden birisi şudur. Bizim e, eserini neşrettiğimiz şu Abdullah bin Mübarek Hazretleri var. Kitab-ı ve Vel Rakaik isimli eserini neşrettik. O hadisçi olduğu için böyle hadis okurmuş camide evinde. Bu Süfyan'ın sevri de o da çok büyük alim olmasına rağmen gelirmiş onu dinlemeye. Bir gün bizim şeye diyor ki Abdullah Mubarek Mübarek Hazretlerine biraz senin hadis dersine gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim biraz senin hadis dersine. Ne oldu diyor Abdullah Mubarek Mübarek Hazretleri. Sen diyor cariyelerini terbiye etmemişsin ya diyor. Senin evinde ders veriyorsun. Ben eve girerken efendim dam üstünden ''Bana kaç göz işareti yapıyorlar, göz kırtıyorlar, gel bizim yanımıza.'' diyorlar, diyor. Hiç sesini çıkartmamış Abdullah İbni Mübarek Hazretleri. Böyle kızmış, bağırmış, çağırmış, gırt dememiş Abdullah İbni Mübarek. Biraz sonra gitmiş o, Süfyan-ı Sevri. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri demiş ki, yanındaki ihvanına, ''Kalkın'' demiş, Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin vefatı olmuştur, gidelim cenazesini kılalım demiş vefat etmiştir o demiş. E nereden bildin demişler? O demiş demin şey dedi senin evine gelirken damış dünden cariyelerin senin gel bize seni özlüyoruz yanımıza gel falan diye söylediler dedi ya dedi. Benim evimde cariye falan yok dedi. O hurileri görmüştü. Evimde cariye falan yokmuş. Huriler de ona gel ne zaman derler ne zaman görmürler? Hayatı bittiği zaman. Yer artık dayanamıyoruz sana. Biz senin hurileriniz, cennetteki köşklerinin hizmetçileri izgere aktı. demişler. O da onu dünyadaki bir cariye kendisini çağırıyor diye kızıyor. Yani kendisini kötü flörte çağırıyor sanıyor. Ya gitmişler hakikaten vefat etmiş. Cenaze namazda kılmışlar. Öyle bir insan yani. Süfyan-ı Hazretleri. Bir gün ceketini ters giymiş evde karanlıkta. Dışarıya çıkmış. Asları dışarıda. Yüzü içeride. Ceketi ters. Birisi yanaşmış demiş ki, ''Hocam, ya imam İmam Önder'' demek. Şeyi, ters giymişsiniz hırkayı, ''Değiştirin'' demek istemiş. Şöyle bakmış önüne, ''Ben demiş, o hırkayı Allah rızası için giymiştim'' demiş. ''Allah rızası için giydiğim hırkayı kul rızası için çıkartmam'' demiş. ''Varsın ters giymiş'' desinler, deli desinler, divane desinler. Mantıklarına bak adamlar. ''Neden giyiniyorsun sen?'' ''Avuretlerim örtülsün, Allah razı olsun diye giyiniyorum. Niye giyiniyoruz biz? Niye yemek yiyorsun sen? Güç, kuvvet kazanayım da Allah'a ibadet edeyim diye yemek yiyoruz. Niye örtünüyorsun, giyiniyorsun? Allah razı olsun diye. Şimdi ben Allah rızası için hırka giymişim, ters olmuş, yüz olmuş, ne olur olsun. Allah rızası için giydiğim hırkayı çıkartacağım, kul rızası kazanmak için. Ters çevireceğim. Ben demiş Allah rızası için giydiğim hırkayı kıl rızası için çıkartmam dedim Yani ters gibi adamlar ama mantıkları sağlam. Yani Allah sevgileri sağlam. Çok şey insanlar. Çok ciddi insanlar yani. İşte onun meselinde takip edermiş yani bu fakih diye hani Hamdun Elkassar fıkıhta imamı şeymiş. Yani bizim imamımız kim? Ebu Hanik Hazretleri. Onun imamı kimmiş? Süfyan-ı Sevri Hazretleri. Peygamberlikatı, o tarikat türü, istasra hüve biha. Kendisinin tarikatı da kendisine mahsus bir tarikat. Kendisine özel, kendisine özgü mü diyorlar, özel mi diyorlar şimdi? Hı. Efendim kendisine mahsus imiş yolu. Neden? Kur'an-ı Kerim'de "Tarikatuhu ahadun min Etrafındaki insanlardan kimcesi bunun bu meşrebini, meşresini almadı kendisinden. Yani hiç kimse buna talip olup da bunun yolunda, bunun gibi aynı fikirleri benimseyip gitmemiş. Kendine, kendine mahsus bir insan bu, Hamdun el-Kassar. Ke ahzi Abdillah ibni Muhammed ibni münazil sahibihi anhu. Kimse ondan bu meramet yolunun neşesini, bu adı geçen Abdullah ibni Muhammed ibni münazil kadar, onun aldığı kadar sağlam bir şekilde kimse almadı. Demek ki en iyi talebesi, hatırınızda olsun, Abdullah i̇bn Muhammed i̇bn Münazil imiş. En iyi talebesi, en iyi o almış. Yani bunun fikirlerini en iyi kavrayıp alan, Abdullah İbn-i Muhammed i̇bn Muhammed Münazil imiş. TÜVFİYE EBU SALİH HAMDUNU SENETE İSA VE SEBİİNE VE Bu Ebu Salih tüyeli Hamdun el-Kassar, 271 Hicri senesinde vefat etti. Bin Neysabur. Nişabur'da vefat etti. Ve düfineti makberetil hire. Hire makberesine gömüldü. Nisa buradaki hire kabristanına gömülmüş. Ve esneden hadis, bir de hadis-i var bu Hamdun el-Kasların. Yani sıradan bir insan değil, alim fakir. Hadis-i de var. Onu da o hadisinde önümüzdeki hafta inşallah okuruz. Gersimiz tamam olduğu için zamanımız tamam olduğundan, sözü tadında bırakmak uygun olduğundan, işi uzatıp da melal ve bıkkınlık vermemek gerektiğinde. Evet. Fatiha-i Şerife Maal Besmele. Üç Talavat-ı Şerife. el-neşr hükeri as Şerif Kulhu Allah. resm Tihay-ı Şerife maal besmele. Üç kalavat-ı şerife فَإِنَّهُ لَا إِلَٰهَ Muhammedun Resulullah, sadıkul vaadil emin, sallallahu aleyhi Wa alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in, salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevm-i الدín. Amin, subhane rabbiyel alihil ala -Ali el-vehhab, elhamdillahi akramdehi ve salatu ve Selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimize katma ı hacegânımızı okunmuş olan bir adet 444'lik salat-ı tefriciyeyi vesair hayrat ve hasenat ve ibadet ve ta'atlerimizi lütfun ve kabul eyle. İbadetlerimizin rahmetine ermemize vesile eyle. Bizleri rızana vasıl eyle. Ya Rabbi, hasıl olan ücürü mesubatı evvela Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Hediye eyledik, şu anda eyle. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in âline de, ashabına da, ezvacına da, etbaına, ahbabına, ihvanına ve saadatü meşahitü ruf-u aliyyemiz, evliyaullah büyüklerimizin, mürşül kamillerimizin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Ahirete göçmüş olan, Annelerimizin, babalarımızın, eczad-ı cettatımızın, akraba-ı sevdiklerimizin, yakınlarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın ruhlarına da hediye eyledik. Ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Şu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ashab-ı hayrat-ı hasenatın ruhlarına da ikram eyle. Beldemizde methum bulunan enbiya, evliya, sahabe ve sülahanın ruhlarına da ikram eyle. Sayr-ı müminin müminat. Ve Müslümini, Müslüman kardeşlerimize de ikram eyle ya Rabbi. Şümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur, ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Bizlere de tevfikini refik eyle ya Rabbi. Bizi de sevdiğin kul olarak yaşamaya muvaffak eyle ya Rabbi. Hakkı hak olarak görüp uymayı nasip eyle. Batılı batıl olarak görüp Ondan korunmayı nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in ehilleri olmayı nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine sarılmayı nasip eyle ya Rabbi. İdatlardan bizi uzak eyle ya Rabbi. Rahmetine bizlerine aileyle eyle ya Rabbi. Gönüllerimizin muratlarını sen bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Kendinden gayrıya muhtaç durma, düşürme ya Rabbi. Kimsenin önünde hor ve zelil etme ya Rabbi. Ömrümüzü hayırlı, uzun, sevaplı, ecirli, uzun ömür eyle ya Rabbi. Bu ömrümüzü senin rızana uygun şekilde değerlendirip güzel ameller, amellerle kıymetlendirmeyi nasip et ya Rabbi. Son nefese iman ile göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. kabir cennet bahçesi, kabirlerimizin cennet bahçesi olmasını nasip eyle ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda bizi mahşer yerinde arş alanın gölgesinde gölgelendir ya Rabbi. İlk girenlerle cennetine dâhil eyle ya Rabbi! habibi edibine komşu eyle ya Rabbi! Kemalini gösterdiğin, selamına mazhar ettiğin kullarından eyle bizleri ya Rabbi! Bi hürmeti esmâ-i ve habib-i ve bi hürmeti esrâ-i suretül fâkıh. Alparslan kardeşimizin bir arzusu var. Efendim e, hanımı ders almak istiyormuş. Adana'dan efendim kardeşlerimizin şeyi var, Ordu'dan. O ders almak isteyen kardeşlerimize selamlarımızı söyleyin, kabul ettiğimi söyleyin ve efendim günde yüz estağfurullah, yüz la ilahi illallah, bin Allah, yüz sarvati şerife, yüz guru vallahu ahad günlük derslerini çekmelerini. Zahir zamanlarında da zikri kalbiyle meşgul olmalarını söylersiniz. Bizim ders tariflerimizden alıp gönderirsiniz. Kitap olarak veya kağıt olarak basılı olan şeylerden selamlarımızı söylersiniz. İlk fırsatta gelsinler bizimle görüşsünler ama o söylediğimiz zikirleri yapa dursunlar. O tavsiyelerinize uygun dermişliklerini başlarsınlar. Allah hepimizden razı olsun. Sorulardan.